Fatma Öz'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam hoş geldiniz. İyi günler dilerim. Evet bir aylık e, aradan sonra ve ayrıldıktan sonra evet. gene stüdyoda bir araya geldik. Ama bu arada e, çok olay e, evet, gerçekleşti. Evet, evet. E, bugün önemli bir gün. Dünya Sivil Toplum Örgütleri Günü ilan edilmiş ama bu Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bir şey değil gün değil evet. e, ama böyle bir e, kayda rastladım e, sivil toplum e, örgütlerinin e, gününü de kutluyoruz. Evet, evet. E, hocam bu son bir ay içinde e, olan biten olaylara baktığımız zaman e, biliyorsunuz e, bir yandan e, imar barışı devam ediyor bir yandan Kartal'da bina durup dururken çöküyor evet. ee, İstinye'de bir istinat duvarı e, çöküyor üzerindeki konteyner e, göçeye yuvarlanıyor e, ayrıca da Balat'ta e, eski bir e, bina e, herhalde böyle ikinci dereceden de tarihi eser bir bina o da kendiliğinden çöktü Allah'tan içinde kimse yokmuş fakat e, Kartal'da 21 yurttaşımız öldü küçük altında kaldı. Bu binanın yapım ruhsatı var 1992 yılında. Evet. E, bir bodrum, bir giriş, üstünde üç tane kat, beş kat olarak alınmış bir yapım ruhsatı var, inşaat ruhsatı var. Ama 95'te de iki kaçak kat eklenmiş. Biz geçen hafta İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Sun'a arkadaşımızla e, bir program yaptık bu konuyu. Biraz etraflıca ...ele aldık... ...ne diyorsunuz hocam... ...bütün bu şeyler bir arada... ...bir yandan hazırladığınız... ...deprem yönetmeliği çıktı... ...bir yandan işte İslam öndü... ...Türkiye deprem haritası... ...yayınlandı... ...yani bir taraftan düzgün... ...bir takım işler oluyor... ...fakat bir taraftan da... ...bu biraz önce özetlediğim... ...son derece... ...kötü, üzücü... ...olaylar arka arkaya geliyor... Valla ne diyeceğimi pek bilemiyorum aslında Kartal'daki olay aslında büyük bir skanda yani ama olayı her işte yaptığımız gibi kolaylıkla geçiştirme konusunda pek becerikli bir ortamımız var yani toplum olarak devlet yönetimi olarak bundan utanç duymamız lazım yani 20 21 masum vatandaş. 21. An, yüzyılda. Anlış anlı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yaklaşırken durup dururken yıkılan bir binada canlarını veriyorlar. ve biz de buna seyirci seyirci gibi bakıyoruz televizyonlarda. Evet. Efendim nedir? Efendim işte deniz kumu kullanılmış. Efendim işte iki kat çıkmış. Efendim altında kolonlar kesilmiş efendim işte şu bir taraftan da efendim devlet büyüklerimiz çok büyük ilgi gösteriyorlar işte kurtarıcılar ekipler çok canlı çalışıyorlar falan filan derken olayı unutup gidiyoruz Tabii. niye oldu bu bu genel çok özel bir konu mu çok tesadüf spesifik mi? bir şey mi tesadüf mü bir, yani özel bir durum mu var yoksa Bundan nasıl bir ders çıkar? Bilinmeyen, tahmin edilemeyen bir e, olay mı? Değil mi? Evet. Efendim binanın teknik sorumluları belirlenmiş. Onları herhalde mahkemeye verecekler. Yani evet, dört tane sorumlu bulunacak bir şekilde. Dört teknik sorumlu sorgudan gibi. geçirildi evet. hocam. E, i̇ki tanesi şu anda hala tutuklu diyebiliyorum. Eğer son iki gün içinde bir değişiklik olmadıysa durumlarında. Belediyeden e, soruşturulan kimse yok. Bina müteahhiti varsa yapımcısı, sahibi. Var mı, var mı yok mu? Evet. Mı, bilmiyoruz. Soruşturulan kimse yok. Evet. Ve işin e, garip tarafı herkes bu binanın iki tane kaçak katı olduğunu çok iyi biliyor. Çünkü şey verilmemiş. Kürhan Bey, yalnız bu bu bu binamı iki katı üç katı kaçak ya, olan. Ya. Evet. İstanbul'da binlerce on binlerce yüz binlerce belki bina var kaçak katı olan. Bakın ben e, belki bu programda da birkaç defa e, anlatmışımdır. Çok çoğu, çoğu kez yani yaşanmış bir hatıra olarak ifade et, ettiğim bir. Yaşanmış bir durum var. 99 depremlerinden sonra işte e, Boğaziçi Üniversitesi'nin o zamanki rektörü kulakları çınlasın, üstün er güder. İşte diğer rektörlerle vesaire vilayete bir toplantı yapmışlar. İşte e, çeşitli üniversitelere görev verilmiş. İşte çeşitli İstanbul'un çeşitli senetlerinde. Çünkü vatandaş hakikaten çok tedirgin vesaire. O da geldi e, işte bir sem Kandilli'den hem de inşaat mühendisliğinin. Ee, ...Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden bir ekip oluşturduk. Bir otobüs dolduracak kadar yani 40-50 kişi civarında. işte Öğrenciler, asistanlar, genç öğretim üyeleri. Gittik orada 3-4 gün çalıştık. Bağcılar'da. Bağcılar'da. Ben daha önce hiç gitmemiştim Bağcılar'a. Ee, şaşırdım tabii ve gezdik hakikaten tamam belki ölüm vesaire yoktu. Bir toptan göçme, yakın da yoktu ama... ...ciddi alan verici hasarlar vardı... Yani ...çok çok önemli hasarlar vardı... Ee, ...neyse biz raporumuzu verdik... Ee, ...fakat <gülüyor> burada... ...hiç unutmadığım bir hatıram var... ...o zamanki belediye başkanı ki... ...Mayıs ayında yapılan... ...Mayıs 1999'da yapılmıştı... ...genel seçimler... ...orada seçilen bir belediye başkanı... Ee, ...kendisi bize yardım etmeye çalışıyor... ...vesaire... Bir gün yemek yerken, öğle yemeği yerken ben kendisine dedim, başkan dedim bu Bağcılar'da kaç kişi yaşıyor bir kere o tarih itibariyle? 700 bin kişi dedi. 700 bin kişi. <gülüyor> Orta Avrupa'da büyük bir şehir demektir. <gülüyor> Peki dedim, bu Bağcılar'daki binaların yüzde kaçı ruhsatlı, yüzde kaçı ruhsatsız dedim? O, o başkan hiç unutmuyorum. Benim suratıma dikkatlice baktı ve biraz gülümsedi. Hocam sen ne diyorsun dedi. Bur, burada dedi ben 3 ay önce seçildim. Ruhsat uygulamasını ben başlattım dedi. Düşünebiliyor musunuz? Ya. Bu 20 sene önceki olay. Ve sadece İstanbul'un bir bölümü aslında orası 700 bin. Kaç 700 bin var? Kaç 10 bin, 100 bin bina ne... Projesi ne kaydı ne kuydu hiçbir şey olmadan yapılmış ve insanlar milyonlarca insanlar bu binalarda halen yaşamaktalar. Bir de tabi bu sadece İstanbul'a hasta değil. Tabii, hatırlıyorsunuz tabii, tabii, tabii, Konya'da tabii. bina gene kurulduğunuzken çöktü. Diyarbakır'da çöktü. Yani şimdi bu problemi böyle genel olarak görmeden bir tek bina örneğinde olaya yaklaşmak doğru değil. Hele hele ondan sonra alındığı ifade edilen tedbirler bir, başka, başka, bir, başka, bir, başka, bir, bir yani. başka bir olay yani. Şimdi bir kere bu olayı bir teşhis edelim. Bir, bir kere bakın çok büyük riskimiz var. Bunu da bilelim. Bunun da sebepleri basit değil. Basit sebeplerini iyi analiz edemezsek ki edemedik bugüne kadar. Çünkü yani 1999'dan bu yana yapılan Uygulamalarında doğru olduğu yeterli olduğunu söyleyecek durumda değiliz. Biz her geçen gün riskimizi arttıran bir toplumuz. Azaltmıyoruz. Her geçen gün riskimizi arttırmıyoruz. Evet, riskin şekli değişiyor, bazı ama riskini risk artıyor. Şimdi efendim, son 50 yıl içinde, özellikle büyük kentlerde, tabi İstanbul başta olmak üzere koyratça ve kontrolsüz şekilde bir kentleşme söz konusu. Milyonlarca konut birimi aynen, biraz önce ifade ettiğim gibi, Pendik'te yıkılan binanın koşullarında yapıldı. Şimdi mesela deniyor ki efendim, deniz kumu kullanılmış. E bu o zaman için harcı alem olan bir şeydi. Yani deniz kumu ne zaman kalktı ortadan? 1990'ların ikinci yarısında Hazır beton olayı Türkiye'de bir endüstri olarak oluştuktan sonra kalktı. O zamana kadar hazır beton olmadığı için her şantiyede, ki, ki şantiye küçücük bir bina şantiyesinde, efendim işte Zeytinburnu'nda kumcular iskelesi vardı. <gülüyor> Hatırlayalım. Yani bütün İstanbul'un inşaat agregası deniz kumundan gelirdi. Denizden çıkarılan Nadiren, kumundan... nadiren kırma taşla yapılan, bir şeyler vardı. Cebecide bocaklar vardı ama onlar çok küçük kapasiteli şeylerdi. Ve bu bilinen bir şeydi. Hatta ben hatırlarım mühendis. Ben o zaman genç bir mühendisken bu bir ara tartışılmıştı bu deniz kumu kullanılır mı kullanılmaz mı diye. Sonuçta kullanılmasında dikkatli, dikkatli yapılırsa problem olmadığı bile ifade edildiğini hatırlıyorum o zamanlar. O zamanki teknolojimiz o zamanki bilgi düzeyimiz o zamanki toplumsal seviyemiz buydu. Ve ne yapıyorduk? Resmen çoğu zaman bırakın beton yer kullanmayı, hiç değilse betonu doğru dürüst. Yani o kötü tuzlu agregayı bir tarafa bırakın. O agregayı doğru dürüst bir şekilde temizleseniz, tuzunu alsanız, alsanız, yıkasanız evet. ve doğru dürüst bir beton yer ve ile belli bir karışım dizaynıyla yani belli bir reçeteye göre yapsanız ki öyle betonlar da yapılmıştır bu dönemlerde. Tabii ama öyle yapılmıyordu. Sokak sokağın ortasında beton dökülüyordu. Ben bunu gayet iyi. Beton yedim. karılıyordu Gör, tabii hemen, evet. hemen. Yani tamam bir kürekle ee, bir kamyon gelir böyle damperli kamyon. Bir kamyon şeyi karışık halde. Bu agrega ve kum, çakıl ne varsa Allah ne verdiyse üstüne böyle çimento torbaları eee serpilir. Ondan sonra bir işçi bir hortumlar tabir caizse sular. İşte birkaç işçi de kürekle bunları karış, başlıyor, karış, karıştırmaya çalışır sözüm ona. Ondan sonra da bu beton oldu denir. Şimdi bu bizim böyle bir geçmişimiz var. Bakın 20-25 yıl öncesine kadar bu böyleydi. Yani çünkü Be Hazır Beton Birliği'nin kuruluşu ki yani beton hazır betonun çıkışı onunla beraberdir. 1990'ların ikinci yarısıdır. Ben gayet iyi hatırlıyorum. 96-97. Demek ki yani 20-23 yıl öncesinden geriye giderseniz tek tük e, konut binaları dışında hani e, iyi yapılmış, betonu iyi yapılmış, imal edilmiş bir şey içinde genel olarak bizim imalat düzeyimiz buydu. Bu ne demektir? 25 yaşından büyük yapılarımızın büyük bir çoğunluğu salt beton kalitesi yüzünden risk altındadır. Tabii tek, tek, tek risk unsuru beton değildir, onu da söylemek lazım proje hataları vardır başka yapım hataları vardır demir donatı demirlerin yerleştirilmesinden gelen hatalar vardır temellerin yapılmasından gelen hata var mesela en önemli hatalardan biri son zamanlarda biraz dikkat edilen bir konu su izolasyonu konusudur su izolasyonu eskiden bilinen bir şey değildi şimdi bayağı ciddi bir biçimde ele alınıyor Şimdi bu su izolasyonu olmaması dolayısıyla temellerden başlayarak kolonlarda kapileriteyle su rutubet yukarıya doğru geliyor. Ve zaten bu Kartal hadisesinde de ifade edildi ki çok genel olarak şu anda baksanız pek çok binada göreceğiniz mesela kolonlarda düşey doğrultuda çatlaklar görürsünüz. Özellikle köşelere yakın. Niçin bu? Çünkü içindeki donatı, demir donatı paslanmıştır. paslanmıştır. Paslanınca genleşir ve genleşince de dış taraftaki betonları patlatır. Bu o kadar doğal bir şeydir ki yani ve o kadar çoktur ki. Özellikle binaların bodrum katlarına gidin. Özellikle işte 20-25 yıl öncesinden, öncesinde yapılmış, daha daha geride yapılmış binalara bakın. Hemen hemen hepsinde bu durumu aslında görürsünüz. Eh, pendik de bunun üzerine bir de... ...iki kat çıkınca bir de belki başka nedenler... ...bilmediğimiz başka nedenler ...söz konusu olunca. İşte kolonların kesilmesi vesaire bahsediliyor. Kesilmiştir veya belki kesilmese yani. de olabilir. Yani bunlar çünkü... ...bakın betonun durabilitesi diye bir şey var. Beton da zamanla eskiyor yani. Durabilitesi olan beton... ...yapmıyorsun ki, o betonlar beton değil yani onlar. Ama bugün betonlar nasıl dökülüyor? Bakın yani... Deniyor ki o zamana göre iyi. E gayet tabii iyi olacak ama hala olması gereken düzeyde mi? Bugün hazır beton kullanıyoruz ama hazır betonda hazır beton operatörü işte getiren kamyonun şoförü veya onun pompa operatörü suyu betonun su çimento oranı çok önemlidir. Betonun çok fazla sulu olması kötü bir şeydir. Mukametini düşürür. Ama buna mukabil Su çimento oranı düşükse işlenmesi zordur. Şantiyede yerleştirmesi zordur. Ne yaparlar müteahhitler, kalfalar, işçiler? İcabında cebine 3-5 kuruş da para koyarlar onların. Suyu, musluk vardır orada çünkü. Tabii. Suyu arttırdınız mı kolaylıkla bu iş şey olur. E peki diyeceksiniz ki bunun daha sonra çıkması lazım ortaya, kontrol Evet, kağıt üstünde kontrol sistemimiz var. Oradan numune alınacak, laboratuvarlar kuruldu vesaire. Türkiye maşallah zaten kağıt üstünde eksiği olan bir ülke değildir. Ama gerçekte neler, ne, hangileri gerçek anlamda yapılıyor, hangileri hayal ürünü bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir beton, gerçekten o dökülen beton mudur? Bunu çünkü... ...kontrol mekanizması tefessüf etmiştir. Rüşvet... ...kayırmacılık... ...yani büyük kağıt üstünde bir... Maliyeti ucuzlatma gayreti. Kağıt üstünde Değil bir yapı mi? denetim sistemimiz var ama... bunun evet. iyi çalıştığını kim iddia edebilir? Bunu devlet yöneticileri de biliyorlar... ...bunların çalışmadığını. Şimdi dolayısıyla... ...biz riskimizi... ...bir kere şunu demek istiyorum... ...bir, bu olay... ...nasıl biz olaya nasıl yaklaşıyoruz olaya bir şey adi bir olay çerçevesinde bir polisi olay gibi bakıyoruz işte yıkılmış sebepleri belli işte orada şey deniz kumu kullanılmış iki kat çıkmış sonra işte üç tane adamı da tevkif ettik e sonra e tamam bitti zaten bir müddet sonra unutuyoruz Bilir bunu. kişi ön raporu demek ciddi bir şeydir evet. değil mi hocam? Yani evet, evet. E, bu kadar basit Ama, ama yani e, inşaat mühendisliği olası İstanbul Şuraya Başkanı'nın dediğine göre ben basından okuduğum kadarıyla e, e, kat çıkma olayından bahsetmemiş bilir evet, kişi mesela. Hiç bahsetmiyor. Yani, <gülüyor> evet. yani. Dolayısıyla... Ondan bir tedbir daha var hocam. Ee, hemen e, çöken binanın etrafındaki sekiz tane bina. O, o da bir başka konu. Onlardan dedi. bir tanesi e, hem boşaltıldı hem yıkıldı. Evet. E, diğerleri boşaltıldı. Yani düşünebiliyor musunuz çöken binanın etrafında e, hızla sekiz tane bina tespit ediliyor. Peki bu sekiz tane binadan mı ibaret? Hayır. Sadece kartıl için. Sadece civarında Sorry. olduğu evet. için okuyor. Evet. Onlar yoksa yoksa onun gibi binlerce bina var. Tabii. Şimdi ben biliyorum ki bir sürü insan İstanbul'da ve Türkiye'nin başka illerinde korku içinde yaşıyorlar. Çünkü onlar da çatlakları görüyorlar veya olabileceklerini Tabii. düşünüyorlar. Birisi ihbar etse hemen belediye ha, bunu yıkalım diyecek. E sonra ne yapacağız? İşte diyorlar ki biz kira vereceğiz ama vesaire. Bunların ne olacağı belli değil. Yani şu anda ben onu da duyuyorum sağdan soldan. Pek geniş bir kütle endişe içinde ne olacağını Hocam, bekliyor. Hocam olmaz mı? Bakın bu binada e, öncesinde e, gürültüler geliyor binadan. Evet. Camlar kırılıyor. Evet. Camcı çağrılıyor. Camlar değiştiriliyor. Evet. Hatta enteresan videoda görünüyor. E, kapıdan içeriye giren meğerse e, camcıymış. Tam bina yıkılırken ana e, kapıdan giriyor evet. apartmana. Yani bu kadar ayembeyan açık bir durumda... ...biz bir de imar barışı ilan ettik... Evet. ...ve onun da süresini uzattık... ...yani anlaşılır gibi o, o, bir şey... O işin çok e, hakikaten feci bir tarafı... ...yani onu nasıl açıklıyoruz... ...niye bunu yapıyoruz... ...hele hele bu olaylar da gördükten sonra... ...bunun niye süresini uzatıyoruz... ...bundan ne kazanacağız... ...yani binaları legalize edersek kağıt üzerinde... ...ne kazanacağız bundan? Yani bir düzeltme imkanımız falan olacak mı? Yok. Yani o bina mesela yıkılmasaydı... ...iki kaçak katıyla birlikte... ...legalize edilmeyecek miydi? Evet. E ne olacak sonra? Zaten başvurulmuş. Yıkılmayabilir de. Tabii. Yani yıkılması bir tesadüftür. Yani bunlar artık demek ki... ...aşırı yükleme olmuş bir yerde. Yani bunlar... ...bunlar gelişi güzel, random olaylar yani aslında. O binada yıkılabilir, yarın bir gün başka, başka bir şey. Ama bakın bunların sayısı artabilir. Giderek artabilir. Problem orada. Çünkü tekrar biraz önce söylediğime dönersem. Yani Türkiye'de ortalama öm ömrünün, İstanbul'daki binaların ömrünü 50 yıl diye kabul etseniz. Bunun en azından bir 25-30 yılı kötü malzemeyle yapılmış dönemden geliyor. Anlatabiliyor muyum? Bunun zemin problemleri var çoğu yerde. Yani biraz son zamanlarda zemine biraz daha önem verilir oldu. Eskiden ona da önem verilmezdi. Risklerimiz çok büyük tabii. Ama en büyük tabii korkun nereden geliyor? Hiçbir şey yokken durup dururken bina yıkılırsa bir büyük depremde ne olur? Ne olur? Bırakın büyük depremi orta boy bir depremde ne hale geliriz? Yani ben e, bu işin içinde olan bir kişi olarak hakikaten diyorum ki artık yaşlandım. İnşallah bunları görmeden ölürüm de acısını. Aman duymun. hocam. Aman. Yani hakikaten aman. yani samimi söylüyorum yani. Tamam. Yani çünkü böyle bir şeyi bütün hayatımız boyunca bu Uğraşıp, tehlikeyi dinip... gördük, bu riskleri azaltmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık, hala da çalışıyoruz ama çok kötü durumdayız. Evet. Şimdi beni üzen... Hani tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama... Şunu vurgulamak istiyorum. Beni üzen... Hiçbir benzeri olaydan... Çıkarmadığımız gibi ders çıkaramıyoruz. Yani bu olaya... Doğru tepki veremiyoruz. Doğru tepki veremiyoruz. Ne yapacağız? Efendim bütün... 81 ildeki şeyleri tespit edelim. Üç ay içinde. Bir kere nasıl Rişli olacak? Riskli alanları. alanları. Evet. Bunlar... Çoğu insan basın öyle yazıyor. Yani... O ...bizim e, ilk günlerde... Bayındırlık e, Bakanlığı'nın... ...Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın web sayfasında yok ama... ...ilk günlerde gazetelerde okuduğumuz bakanlık genelgesi... ...riskli alan diyor, riskli bina demiyor dikkat ederseniz. Evet. İkisi arasında fark var. Çünkü riskli binaların tek tek değerlendirilmesi... ...öyle e, üç ay içinde yapılacak bir şey değil. Ama riskli alanlar deyince bununla ilgili bir yönetmelik var, bir teknik yönetmelik var ve bu yenilendi. Bu ay içinde yenilendi. Yani Şubat ayı içinde. Buna göre dışarıdan bakarak daha global yöntemlerle riskli alanların, riskli bin, alan o, o tabir kullanılıyor. Riskli binat şey yapılıyor ama grup olarak bunlar değerlendirilebiliyor. Yani şunu demek istiyorum. Çok fazla ayrıntıya da girmeden bunları Yine belli bir sistematiği var, yok değil. Ama bir binayı riskli olduğunu anlayabilmek için gerçek manada oturup hesap kitap yapmanız lazım. Bu söylediğim şey ki hesap kitap yapmadan bir takım belirtileri, bir takım parametreleri, bunların bir kısmı doğru parametrelerdir ama kesin değil. Bunların riskli olduğunu ifade etmek için. Ama şimdi problem şurada. Biz mesela buna benzer çalışmaları 30 senedir yaparız. Niçin? İstanbul'un riski biz İstanbul'da yaptık, İzmir'de yaptık, her yerde yaptık. İstanbul'da bunun da. Yaptık, da, da İzmir, İzmir'de başladık 1990'larda. Evet. Yani bunları yaptık. Ee, ne için? Riskimiz nedir bunu kabaca bilelim diye. Yıkalım diye değil o binaları. Bakın ikisi arasında fark var. Çünkü o binaları yık, yık, on, o bilgilere göre yıkacaksanız o kurunun yanında bir sürü yaş da gider ve gerçekten hepsini yıkıp kalkarsanız altından kalkamazsınız. Kalkmak mümkün. Yani, yani biraz evet. ölçülü olmak lazım. Dolayısıyla dolayısıyla ne çıkacak bu çalışmanın altından ve arkasından ne yapacaklar? Riskli alanla riskli bina arasındaki fark farkı da bir e, söyleyelim mi hocam? İşte ben ben o yönetmelikten ki e, yani ben aslında riskli alan deyince bir bölgesel riski anlıyorum. Evet. Yani, yani şu olabilir daha sonrasında mesela, inşaata açılacak mesela, bir bölge. Hayır, mesela şöyle bir şey olabilir. Yani e, diyelim <gülüyor> tarihin belli bir döneminde işte gecekondu yapım döneminde 1970'lerde lerde Baraza Bağcılar'da azabacılar efendim şu bölgede bina yapılır. Bu bu bu hiçbir şey yapmaksızın. Yani kontrol proje ruhsat izkan hiçbir şey olmaksızın. O zamanki teknolojilere göre yapılan binaları şimdi onların defeklerini hakikaten dışarıdan bakarak da anlayabilirsiniz. Bunlar bir bölge olarak kardeşim burası riskli bölgedir diyebilirsiniz. Ama bu kararı verdikten sonra hemen yıkabilir misiniz ondan emin değilim. O riskli bunun çünkü aslında bu bir eleme sistemidir yani bir screening olayıdır. Önce bu olayda kaba bir eleme yaparız. En riskli, Dışarıdan bölgeler, en riskli bölgeler neleridir? Öncelikleri hangilerinin verelim diye. Anlatabiliyor muyum? Hepsini aynı anda saldıramazsanız binlerce yüz, tabii, binlerce binayı. Önce bir kaba bir eleme yaparsınız. Bir süzgeçten geçirme yani. Screen dediğimiz. Mesela bu işte bu alanları tespit edebilirsiniz. Yani böyle kriterlere bakarak. Ama ondan sonra buna bakarak yıkım kararı almak. Bilmiyorum, tabii. Başka, bir şey. Başka bir şey. Peki ondan sonraki aşama ondan, ne olmalı? Ondan sonra detaya girersiniz. Detaylı olarak ondan. Binanın yaparsınız. içine girersiniz. Onlara öncelik yaparsınız. Aslında tabi hatta şimdi yönetmeliği de var bunun yani hesap kitabı da var bunun. Artık yani binanın içine girişte karat numuneleri alınacak vesaire incelemeler yapılacak vesaire. Şu anda yenilenmiş olan yönetmelik Şubat ayı içinde oldukça detaylı. Daha önce hazırlanandan yeni deprem yönetmeliğinde dikkate alarak yenilemişler. Bakanlık. Çevresi. Bunu da e, Çevre ve Şehircilik evet, Bakanlığı'nda. Evet, yani. evet. bu, bu yönetmelik şeyde, yani bakanlığın ve sitesinde, sitesinde var. De var. Evet. Evet. Oradan hareketle söylüyorum. Orada çünkü e, riskli alan e, şeyinde belirlemesinde işte dediğim gibi binalara global bakıyorlar ve dıştan bakıyorlar. Bir takım e, belirtilerine göre bir takım hasar belirtilerini esas alarak karar vermeye çalışıyorlar. Bu güzel yapılabilir bir yöntem. Biraz önce söylediğim gibi ama sırf buna dayanarak binaları yıkacağız, yeni baştan yapacağız demek. Bu da bir yöntem işte. Yani şimdi. Burada çünkü e, bunun kriterini koymak ve kurunun yanında yaşın yanması da pek ala mümkün. Aslında biraz önce de söylediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi Zeytinburnu'nda bunun bir denemesi yapıldı. Efendim çok yerde yapıldı. Evet. Çok yerde yapıldı. Yani biz mesela bunlar hani biz İstanbul'da boğazçı Kandilli olarak, itiyor olarak bunları biz başlattık ama... ...Türkiye'nin her yerinde yapılıyor ve yapılmaya devam ediliyor. Yapılması da faydalı bu. Faydalı tabii. Ne bileyim mesela örnek vereyim. Yani çok dinamik bir inşaat bölümü var Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi'nde... ...genç pırıl pırıl arkadaşlar var. E, hakikaten onlar o Denizli yöresinde buna benzer pek çok çalışma yaptılar. Çok güzel çalışmalar yaptılar. Yeni değil epey önce ve hangi aşamaların uygulanacağı hepsi, da hep, test edilmiş hepsi ne şey. Değil değil mi? Bu, bu, bu bilinmeyen bir konu değil. değil Türkiye'de evet. bir, üniversitelerin bilim adamlarının bilmediği bir konu değil. Önemli olan burada olaya teşhis koyup ciddi ve doğru tedbirler alabilmek ve bilinçlendirmek halkı. Bakın bu olay üzüntümüz şu. 21 kişi öldü. Allah rahmet etsin. Öldükleriyle kal kalıyorlar. Ya. Yani ha. bundan ne çıkaracağız biz yani efendim bütün riskli binaları yıkacağız demek en kolaycı çözüm. O kadar kolay değil problem. Evet. Artı yeni riskleri nasıl? Şu anda arttırdığımız riskleri arttırmamak için ne yapacağız? Onu kimse düşünmüyor. Evet. Bu Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın e, imzasıyla gönderildi. Bütün illere 81 ile gönderildiği söylenen genelge aslında e, bir haber olarak e, bakanlığın sitesinde var. Ve e, orada da yani bir genelgeyi rastlamıyoruz. Bir Habere rastlıyoruz evet. ve e, sizin de söylediğiniz gibi işte en riskli alanların üç ay içerisinde bakanlığa bildirilmesi diye özetleniyor. Ve bu arada e, yine bu kapsamda kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanmasına yönelik ilke ve esaslar çerçevesinde iliniz sınırları içinde içerisinde bulunan büyük şehir il ve ilçe belediye başkanlıklarıınca kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanması ve yetki sınırları dahilinde bulunan en riskli alanların da 3 ay içerisinde bakanlığımıza bildirilmesi gerekir diyor. Yani hem bir kentsel dönüşüm strateji belgesi Yani belediyeler bunu tek tek hazırlayacaklar. Evet bunu tek tek hazırlayacaklar. Hem şey büyük şehirlerde hem ilde. O esaslar şeyler. mesela bir takım esaslardan bahsediyor. Şimdi ben onu soracağım. Bu sabah evet. tekrar baktım web sayfasında böyle bir şey bulamadım. Evet. Yani Kentsel e, dönüşüm strateji belgesinin de hazırlanmasına bilmiyorum. yönelik ilke ve esaslar, esaslar evet, evet. çerçevesi. Ben bulamadım öyle bir şey. Evet. Yani bunların hepsi çok hızla yapılmış bir takım Açıklamalar gibi görünüyor ama bir belgeye ulaşmak istediğimizde de e, bunları maalesef yakalayamadık. Belki biz bulamadık ama e, oldukça da detaylı. Üç, üç haftadır bu, ama, bunları araştırıyoruz ama hocam. Ama bu kadar önemli bir konuda biraz şeffaf olması gerekir bakanlığın herhalde. Bunlar varsa bunları bilmek, okumak herkesin doğal hakkı olmalı. Evet bakın e, bunun da bir devamı var. Her kent kendine özgü kentsel dönüşüm planlamasını yapacak, kendine özgü hem de planlamasını yapacağı bir strateji belgesini hazırlayarak bakanlığın onayına sunacak. Bu sayede şehirler kentine özgü bir dönüşüm anayasasının sahibi olacak, kentsel dönüşümü de hazırladıkları bu belgeye göre yapacaklar. Yani iller için kentsel dönüşümle ilgili bir harita hazırlanacak bu haritalar üst ölçekli planlara, mekansal stratejik plana uygun olacak. Yani i̇nsanın insanın aklına tabii şöyle bir soru gelmiyor mu? Bu kanun Kentsel Dönüşüm Yasası 2012 yılında. Evet, çıktı. Çıktı. 7 yıl oldu. O zaman bugüne, o zamandan bugüne kadar sanki hiçbir şey yapılmamış havası veriyor bu açıklamalar. Evet. Sıfırdan başlıyoruz gibi görünüyor, öyle mi? E zaten çok açık söylüyor bunu. Ee, programımızın ikinci bölümünde onun üstünde de e, duracağız. Yeni bir yaklaşımdan bahsediliyor. Evet. Bu yeni yaklaşımın ne olduğu da e, hiç belli değil. Bir küçük ara verelim mi hocam? Evet. evet. evet bir küçük ara veriyoruz ve müziğimizi dinliyoruz. Evet. evet. never could yield to me Then I'd rather rather have nothing at all I said all nothing at all If it's love there ain't no in between Why begin and cry Something that might have been No, I'd rather, rather have nothing at all Hey, please don't bring your lips close to my cheek Don't you smile or I'll be lost beyond recall Kissing your eyes The touch of your hand makes me weak In my heart It may grow Very dizzy and fall And if I fell Under the spell Of your call I would be Be caught in The undertow Well you see I've got to say no no no oh Evet Açık Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Bu hafta Nuray Aydınoğlu hocamla birlikteyiz. Evet hocam ben e, bu şeye devam etmek istiyorum. E, sayın kurumun açıklamalarına. Hartalar hazırlanıyor. E, bu bahsettiğimiz üst ölçekli planlar herhalde... Ee, imar planı vesaire falan gibi kentle ilgili e, planlar olsa gerek. Ee, şimdi e, Ocak ayında, 20 Ocak tarihindeydi sanıyorum. Bu Ş Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın sürekli bahsettiği kentsel dönüşümde yeni dönem tanıtım toplantısı düzenlendi Antalya'da. Evet. Ee, şöyle de aynı gün e, bir açıklama yapıldı. Kartal'daki Binanın çökmesiyle aynı gün bir açıklama yapıldı ve bakan kurum biz zaten kentsel dönüşümde yeni dönem tanıtım toplantısında kentsel dönüşüm strateji belgesini açıkladık dedi. Bu belge hala bizim ulaşabildiğimiz bir belge değil. Bakın ne diyor çok büyük projelerin hayata geçirildiğini belirtiyor Cumhurbaşkanlığı hük hükümet sistemi ile projelerin daha hızlı gerçekleştirileceğini ifade ediyor. 2013 yılında çıkan yani e, 20 yıl boyunca yapılamamasının nedenini de buraya hmm. bağlıyoruz Olabilir. herhalde yani. yani kısmen, e, evet. Eğer Cumhurbaşkanlığı hmm. hükümet sistemi olsaydı şimdiye kadar zaten e, yapılmış oldu mu demek e, olurdu demek mi istiyor onu bilmiyorum. 2013 yılında çıkan yasa çerçevesinde bu 2012 e, kentsel dönüşüm yasasını kastediyor evet. sanırım. Sahada yaptıkları incelemelerde gördükleri hataların bugün artık yapılmaması gerektiği düşüncesiyle yeni bir düzenlemeye gittiklerini anlatıyor. Ya i̇tiraf ediyorlar yanlış yaptıklarını. Evet. evet. evet. Zaten evet. bu çöken binanın hemen arkasından Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama da artık tahammülümüz kalmadı dedi. Biz de dedi ders çıkartıyoruz dedi. Yani bu tahammül herhalde ya bina sahiplerine mi, belediyeleri mi nereye e, yöneldiğini onu e, bilemiyorum. E, ve diyor ki, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı manifesto ve bakanlığın 2023 hedefleri çerçevesinde de artık kentsel dönüşüme yeni bir vizyon ve hız kazandırılması gerektiğini vurgulamış. Yani 2012 2019'dayız aradan 7 yıl geçmiş. Şimdi bunun detaylarının ne olduğuna baktığımız zaman da enteresan bir e, durumla karşılaşıyoruz hocam. E, diyor ki e, gene Cumhurbaşkanı'nın e, talimatları doğrultusunda e, biz diyor e, bundan sonra gerçekleştirilecek bina ve parsel bazlı uygulamalarda teknik ve sosyal altyapı ihtiyacını gideren okulları ibe, ibadethaneleri yeşil alanları geniş yolları ile plan, geniş yolları ile planlanmış üst ölçekli plan kararları ile uyumlu bazı dönüşümleri e gerçekleştireceğiz diyor. Şimdi bu yani şehircilik tarihine baktığımız zaman bunların hepsi e, 100, 100 yıl e, önce gerçekleştirilmiş örneklerini dünyanın e, çeşitli kentlerinde gördüğümüz düzenlemeler. Yeni dönemde katılımcılık en önemli gündemimiz diyor. Çok bu da iyi. önemli. Bu nasıl? Bu sürece halkın tam katılımını sağlayacağız ve hak sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceğiz diyor. Ne diyorsunuz hocam? Bu önemli bir değişim değil mi? Valla bilemiyorum. Yani ben Satırlarda kaldığı yani, takdirde. Evet yani bu işin altında ne var? Gerçekte evet. yapılmak istenen bu laflar güzel sözler. Evet. Bunların çoğuna katılmamak mümkün değil gayet tabii. Ama nasıl gerçekleştireceğiz bunu? Ee, hangi planla kaç yıl içinde hangi bütçeyle hali malum nasıl yapacağız? Aslında plan belli hocam bakın onu da söyleyeyim.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 olacağı da belli. Ve diyor ki e, her yıl diyor en az üç bin konut dönüştürme hedefi koyduk diyor. Bunun 30 bin konutunu yani yaklaşık yüzde onunu bakan, bakanlığımız eliyle yürüteceğiz diyor. E, sahadaki uygulamaları vatandaşla olan görüşmeleri vatandaşın rızası çerçevesinde projeleri hep birlikte yürüteceğiz diyor. Mesele orada. Evet. Şimdi müteahhitler artık yapmıyorlar. Çünkü şimdi rant tarafı kalmadı. kalmadı. Faizler yükseldi vesaire. Evet. Satamıyorlar. E, vatandaşa nasıl kredi verecek? Şu, şu anda yani bunun için bir kredi mekanizması öngörülmüş mü? Artık bu yapsatçı yahut işte müteahhitten vazgeçmek lazım. Yani vatandaş kendi imkanlarıyla kendisizin borçlanıp bankaya o borcu ödemesi lazım. Herhalde ben onu anlıyorum. Evet bugüne kadar yapılan ve müteahhitleri ve arsa sahiplerini rantla, rantlarla şey yapan e, ödüllendiren sistemden vazgeçmek lazım. O sistem bitti artık işte. Bundan sonra devam edemez. Ama nasıl yürütecek? Bunun mali potresi nedir? Evet. O konuda açıklamalar ise şöyle. İller Bankası'nı devreye sokuyor. il Bankı e, devreye sokuyor. Ve buradan e, krediler verileceğini ve bütün yapılan binaların da e, mutlaka mı mutlaka e, kontrol edileceğini e, kentsel dönüşüm hangi kontrol mekanizmasıyla kontrol edeceğim bunların hiç birisi yani mevcut kontrol mekanizması ile evet, kontrol edecek. yani yok, bunlar, kontrol kontrol mekanizması edeceklerse hiç Bittik. uğraşmasınlar evet, hiç uğraşmasınlar Kentsel dönüşüm uygulama takvimi yani başlangıç ve bitiş tarihleri belli olacak. Finansman yönetimi belli olacak. Kentsel dönüşüm ne zaman başlayacak? Kentsel dönüşüm kim yapacak? Ve hangi tarihte neticelenecek e, soruları tarihe karışacak diyor. Ya çok iddialı. Yani evet. aslında evet. hani inşallah diyelim bunları görürüz. Evet. Bunlar çok güzel e, şeyler öngörüler belki ama. Bakanlığın belirlediği şartlarda bundan sonraki kentsel dönüşüm uygulamalarında teminat veya tamamlama sigortası, tamamlama sigortası yüklenicilerimiz sigortasını yüklenicilerimiz yaptırmak zorundalar. Güzel. Kentsel dönüşümde bu şartlara uyabilen firmalarımız bu dönüşümleri gerçekleştirecekler. En önemlisi de kentsel dönüşüm uygulamalarından dolayı hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Hocam hakikaten çok iddialı açıklamalar. Şu anda kentsel dönüşüm mağduru vatandaş sayısını bilmiyoruz ama her gün gazetelerde, medyada bunun haberlerini okuyoruz. Evvelden daha sıkça okuyorduk. Şimdi bu haberler büyük ölçüde ortadan kalkmış vaziyette ama bakan ısrarla diyor ki, Yapacağımız düzenlemeler çerçevesinde sadece teknik ve finansal yeterliliği sağlayan yatırımcıların kentsel dönüşüm uygulamalarında projeleri yürütebileceklerini vatandaşlarımızın haklarını güvence altına almak için yatırımcılarımız yapım bedelinin yüzde 10'unu teminat veya tamamlama sigortası yapmak suretiyle bakanlığımız projelerinde veya belediyelerde bu teminatı getirmek zorundalar. Bakın bunlar getirmeni. çok güzel evet. fikirler. Bunlar bunlara karşı çıkmak mümkün değil. Evet. Ee, anlaşılıyor ki bakanlık bu konuda belli bir hazırlık yapmış. Evet. Bunlar ayrıntılı olarak belli. Umalım, umalım ki bundan sonraki dönemde e, bunlar hayata geçsin. Ama yani e, bazı olumlu gelişmelerden bu arada sözü ne Mesela bakanlık daha önce duyduğumuz müteahhitlik sistemine yeni bir reçet getirmek için bir takım Çalışmalar yaptı, hatta bunlar da evet. yayınlandı. Ben detayını okumadım ama yüzeysel olarak biliyorum. Bir takım müspet gelişmeler bunlar çok ümit verici güzel şeyler. Fakat tabii şu yaşadığımız şok, yani son, son aylarda yaşadığımız son, çok kısa zaman önce yaşadığımız şok ve buna karşı toplumun ve siyasi mekanizmanın tutumunu dikkate alınca bu konularda ümit. Ümitlenmek biraz zor oluyor zor bizim oluyor. için. Yoksa evet. bunlar çok güzel şeyler. Bunlar Umar, yalnız evet. hep yeni yapılacak binalara ilişkin. inşallah Bunlar hep yeni yapılacak binalara ilişkin. Yani bu eski e, bina stoğuna ilişkin önlemler değil. O Hı. önlemler tamamen e, il ve ilçelerdeki belediyelere ve valiliklere devredilmiş vaziyette. Hı. Tabii kaymakamlıklara devredilmiş vaziyette. Oradan da çok iddialı. Ciddi bir strateji belgesi, kentsel dönüşüm strateji belgesi talep ediliyor. Bunlar i̇şte nasıl yani olacak? İnsanda şüpheyi celbeden şey, 3 ay içinde bu Türkiye'nin ataleti belli olan... Risk efendim Bürokrasisinin, yani belediye bürokrasisinin bunları hazırlayacak kadar... evet. Deneyimli ve yeterli olduğu varsayımla dayanıyorlar herhalde. Yani üç ay çok kısa bir süre. Evet bakın bir not daha inşaat faaliyetleri vaat, edildi, vaat edildiği tarihte bitirilecek diyor ee, kurum. İlbank'ın kentsel dönüşümde çok daha aktif hale geleceğini vurgulayarak yerel yönetimlerimiz İlbank'tan kredibilitesi olduğuna dair onay belgesi getirmesi durumunda kentsel dönüşüm uygulamaları için düşük faizli kredi kullanabilecekler. Bunlar için herhangi bir teminat göstermelerine gerek yok. Evet. Yani bu, burada da e, yaptıkları düzenlemede artık 25 bin nüfusun üstündeki yerlerde de e, yani Türkiye'nin tümünde kentsel dönüşüm uygulamalarına İlbank Genel Müdürlüğü'nün kredi desteği vereceğini de e, netleştirmiş. Evet. Yani buradan yani... şöyle bir sonuç çıkarmak belki mümkün. Yani şimdiki yönetim 7, son yedi yılda yapılanların tamamen bir başarısızlık olduğunu kapatıp bunların üstünü örtüp şimdi yepyeni bir yaklaşımla ortaya çıkıyor diye bakmak lazım. Bakmak evet. Bunlar evet. çok güzel planlar projeler bakalım göreceğiz. Evet. Yani, evet. Yani, yani şu, e şu andaki ekonomik sıkıntıları içinde bunlar nasıl realize edilir bilmiyorum. Ee, herhalde çok kısa vadede halledilecek sorunlar değil. Bunlar zaten yani işte Kaç, kaç dediniz 30 bin tanesini e, hükümet yapacak 300 bin tanesi. 270 bin tanesini. De. Yani yılda 300 bin tane kaç evet. 20 yılda bu işi. 20 yılda. 20 yılda yani, bitireceğiz. Yani depremden sonra 40. Yani. yılla geldiğimizde e, biz e, artık kentlerimizin yenilendiğini varsaymak zorundayız fakat bu hesapta. şu anda yapılanların da yapılan yapıla gelenlerin de hiç risk yaratmadığı evet, kabulle dayanıyor. dayanıyor. Evet, evet, 99 sonrası yapılanlar... Evet, 99 yapılanlar hiçbir, hiçbir şekilde riskli değil. Evet, yani e, çok genel rakamlar bunlar ama... ...Türkiye'de e, 20, bin, 20 milyon bağımsız e, birim olduğu ifade ediyor. 20 milyonun üstünde. E, bakanın yaptığı e, hesaplama 6.7 milyon bağımsız birim için. E, yani o 20 e, evet. milyon... E, 20 yıllık açıklama 6.7 milyon bağımsız konutun yeniden yapımına dayalı. Burada dikkat ettiyseniz soracağım yani güçlendirme, eski binaların yok artık e, tamamen gündemden düştü. Tamamen yani, o, o, gündemden o, düşmüş. O, o, tamamen şey bu, Düştü. Yani hemen hemen sadece ve sadece işte bu ismep çerçevesinde okulların güçlendirilmesi bir proje olarak pek evet. hala yürüyor. Hala devam. Hastaneler zaten pra pek pratik olmadığı için hastaneler bırakıldı. Hakikaten hastaneler operasyon sırasında güçlendirmek çok çok zor çok bir zor. şey. Çok zor. Dolayısıyla bir de hakikaten on, on, eski yapılar onlar. Onlar da yeniden yapılıyor. O zaman bir şey kalmadı. Evet. evet. Yani özel özel binaların güçlendirilmesi çok özel durumlarda yapıldı. Zaten onun da sebebi nedir? Bir söyleyeyim. Eski imar durumlarından yararlanmak için mesela yık, yıkıp yeni baştan yapsalar aynı imar durumunu alamıyorlar. Doğru. Onun için mevcut binayı güçlendirmek zorunda kalanlar yaptırabildiği evet. bina kadar. Evet. evet. Hocam ben mi yanlış hatırlıyorum? Bakın hemen yani 99 depremlerinden sonra e, 4 üniversitenin bir araya gelerek hazırladıkları bir İstanbul için deprem master planı var. Evet. Aslında bu çözümlerin birçoğu hatta finansman da dahil olmak üzere hem e, bu belgede vardı yani deprem master planında vardı e, hem daha sonrasında gerçekleştirilen deprem şurasında vardı. O arada yapılmış olan yığınla yani e, neredeyse yüzlerce toplantıda e, bunların hepsinin detayları konuşuldu, çözümleri tabii, arandı. Tabii. Yani şimdi yani yeni son 20 yılda bu konuda muazzam mesai verdik hepimiz evet. herkes yani bütün toplum bu konuyla uğraştı etti fikirler gelişti çok değerli çalışmalar yapıldı güzel raporlar hazırlandı bunlar doğru. Yani fakat biz bugüne kadar bakın işte bu bu itiraf ortaya koyuyor yani 12 yedi yıldır 2012'den beri yaptıklarımızın ilgili pozitif bir şey söylenmiyor. Evet. Yani yapılanların yetersiz olduğu itiraf ediliyor ve yepyeni bir sistem oluşturulmaya çalışıyor. Umarım, umalım ki bu sistem otursun fakat bunun kolay olmayacağını düşünüyorum. Evet. Buna hazır hazır olamadığımızı düşünüyorum. Ben bilmiyorum, biraz e, kötü müserim bu konuda. Evet. Ama evet. yani e, bir yandan da bu, bu, bu fikirlerin ortaya çıkmasını olumlu buluyorum. Evet, yeter ki bunlar tartışılsın Tabii. çünkü bir başka garip olay da şu... Ee, imar barışına başvuran e, vatandaş sayısına baktığınız zaman da e, milyonu aşmış vaziyette hocam. Yani e, bu Peki yani da... bu, bu, bu şimdi bu, bu bu projeyi güzel detaylarıyla okudunuz, anlattınız. Peki bunu imar barışı ile nasıl bağdaştıracağız? Evet. İmar barışı ne istiyor? Mevcut kötü, sakat, tehlikeli, riskli binaları legalize etme amacında. Evet. Taşımıyor mu? Evet. Peki ne yapacağız? Önce legalize edeceğiz, sonra mı yıkacağız? Yani amacımız nedir burada? Bu iki olay ...birbiriyle kesinlikle uyuşmuyor, uyuşmuyor. gibi geliyor. Maalesef. Ben öyle. mi yanılıyorum? Evet. Maalesef öyle hocam. Evet, yani önümüzde e, tahmin ediyorum bütün bunları e, tartışacağımız e, yeni programlar gerekecek ve e, peşine de düşmek zorundayız. Hala aynı şeyi söylüyorum. Bu e, kentsel Dönüşüm, strateji belgesini e, herhalde bir gün göreceğiz, bulacağız. E, genelgenin detaylarını bulacağız. E, siz ama önemli bir şey belirttiniz. Bu strateji belgesinin hazırlanmasına yönelik ilke ve esaslar e, belgesini de bulamadığınızı söylediniz. Belki ee, ben bulamadım ama evet. ya, bakanlığın web sayfasında herhalde görünür bir biçimde olması lazım. Evet. Ben çeşitli şekillerde aradım. Hatta işte ıı, arama şeyi var onun içinde onlara da yazdım cevap çıkmadı. Doğru, doğru. Ee, peki hocam, yani biz önümüzdeki ayın e, programında da gene e, tahmin. Aslında Gürhan ki... Bey bu konu çok önemli ee, program diğer programcı arkadaşlarımızın da bu konuda katkısı olacağını düşünüyorum. Bu konu önümüzdeki dönemde ciddi bir biçimde bizim programımızda ele almamız gereken bir konu çünkü şunu söylemek zorundayız artık bağımsız medya ya yazılı medya yok gibi bir şey bunu, yok, bunu bizim programımızı da belki sınırlı dinleyici kitlesi dinliyor ama yine de bir katkımız olacağını düşünüyorum onun için bu konuyu sistematik bir biçimde önümüzdeki programlarda ele almamız gerektiğine inanıyorum Evet biz e, iki hafta önceki programımızda 15 dakika değinebildik bu konuya geçen hafta daha da önce de söylemiştim bu programın içinde e, Nusret Sunay ile evet. görüştük. Şimdi bu hafta sonunda e, biliyorsunuz bir e, ulaştırma çalıştayı evet. var. E, evet. Siz ona katılabilecek misiniz? Hayır Bilmiyorum. katılmayacağım. Evet. Ha, Ama haberim var. Haberiniz var. Evet. E, o ulaştırma e, çalıştayını yakından izlemeye çalışacağız. Gerçi direkt bu konuyla ilgili değil ama kentlerimizle ilgili. Tabii tabii. Ilgili hiç, o hiç şüphesiz, hiç e, şüphesiz. Çünkü e, üst üste bir takım e, sorunlarla karşı karşıyayız. Bakın bu e, şeyin e, e, tren hattının demir yolları e, büyük problem. Evet. Yani, e, açılacağı Mart ayı içinde açılacağı ifade etti ama orada hala bir takım sorunlar olduğunu ee, ...yolun, demir yolunun... ...işte bu Gebze'den başlıyor... ...biliyorsunuz Halkalı'ya kadar... Evet. ...devam eden, aynı zamanda... E, ...denizin altından da geçecek bir... E, ...tren hattı... eski ...Eskimalni'ye... ...hatlarını evet. da birleştiriyor... E, ...ama oranın da hala... E, ...belli... E, ...noktalarında problemler... ...olduğunu biliyoruz, havaalanı... ...İstanbul Havaalanı, 3. E, havaalanı... ...sorunu hala... ...devam ediyor... Bakalım bu konularda çalıştayda ele alınacak mı? Oradan da bir bilgi edinebilecek miyiz? Ama onu da programlarımıza taşıyalım. Sadece hafta İyi ay olur. sonu programları evet. değil. Onun dışında da diğer arkadaşların da desteğiyle ve sizin desteğinizle ne tür programlar yapmamız gerektiğini belirleyelim hocam. Bu evet. artık çok hayati bir noktaya geldi ve her gün her hafta yeni bir haber almamız söz konusu. Evet. Doğru. Evet. Evet. Bugünkü programımızı burada tamamlıyoruz hocam. Çok teşekkürler. Rica Koştunuz, geldiniz gene. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte yine aynı konuyu yani Kartal'da çöken binadan hareketle daha önce de üzerinde durduğumuz en riskli alanların üç ay içinde bakanlığa bildirilmesi ve kentsel dönüşüm strateji belgesine bağlı sorunları ele almaya çalıştık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşça kalın.